Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecme'in. Darul İslam yani İslam yurdu ve Darul Küfür küfür yurdu ülkesi. Yukarıdaki iki konuda verilen delillerden ortaya çıkmaktadır ki Darul İslam İslam ülkesi, Müslümanların otoritesi ve yönetimi altında olan ülke. Darul Küfür yani küfür ülkesi ise kafirlerin otoritesi ve yönetimi altına olan ülkedir. Emin, Eminül Kayım şöyle der. Alimlerin çoğu şu görüştedir. Darül İslam yani İslam ülkesi Müslümanların barındığı ve İslam hükümlerinin geçerli olduğu ülkedir. Eğer İslam hükümleri geçerli değilse bir ülke Darül İslam'a bitişik olsa dahi Darül İslam sayılmaz. Taif Mekke'ye çok yakın olduğu halde Mekke'nin fethiyle Darül İslam yani İslam... E beldesi, ülkesi olmamıştır, diyor. İmam Saraksi, e, Hanifi imamlarından İmam Saraksi diyor ki, e, Ebu Hanife'ye göre bir ülkenin Darül İslam veya Darül Harp, olması, Darül Harp olması üç şarta bağlıdır. Birincisi bu ülkenin küfür ülkesine bitişik olması, Darül Harp ile arasında Müslüman ülkesinin bulunmaması, ikincisi içerisinde ne imanı sebebiyle güvende olan bir Müslümanın ne de eman sebebiyle güvende olan bir zımminin kalmaması, üçüncüsü şirk hükümlerinin üstün durumda olması. Tabi ilk şartı yani her zaman geçerli olmayabilir. Çünkü yani bir ülke, bir İslam ülkesi, bir küfür ülkesine bitişik olabilir. Genelde öyle. Sınırlar bir yere dayandıktan sonra gidebildiğin yere kadar gidiyorsun. Muhakkak da yani ama e, üçüncüsü özellikle, ik, ikincisi ve üçüncüsü bir Müslümanın e, imanı sebebiyle bir Müslümanın veya eman sebebiyle de güvenli olan bir zımminin kalmaması. Yani İslam ülkesinde nedir genel özellik? Müslümanların güvende olması ve onlara cizi ödeyen ehli kitap Yahudi ve Hristiyanların veya işte bunun dışında mecusilerin senelik bazı ödeme yapmaları sebebiyle güvenlikte olmaları. Yani bunlara karışmamalar Eğer bunlar hem Müslüman hem de zımmi güvende değilse burası İslam ülkesi değildir diyor. Ebu Yusuf ve Muhammed'den e, de şu aktarılıyor, bir ülkede şirk kanunları üstün durumda olursa orası darül harp olur. Yani savaş yurdu, yani küfür yurdu aynı zamanda. Çünkü bir bölgenin bize veya onlara nispet edilmesi kuvvet ve üstünlük itibarıyladır. Şirk kanunlarının geçerli olduğu her yerde kuvvet de müşriklere aittir ve orası darül harp olmuş olur. İslam kanunlarının geçerli olduğu her yerde ise kuvvet Müslümanlara aittir. Dolayısıyla, Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre bunda illet olarak dikkate alınacak şey, üstünlüğün ve geçerli olan kanunların kime ait olmalıdır. Yani Ebu Hanife'nin talebesi olan bu iki büyük imamın görüşü daha kesin bir tanım veriyor bize. Yani bir yerin İslam ülkesi olması veya küfür ülkesi olmasının ölçüsü, orada kimin hükmettiği ile alakalı bir şey. Yani bir yerde bütün herkes Müslüman olsa da İslam ülkesi, yani İslam hukuk hükümleriyle hükmedilmese orası İslam ülkesi olmuyor. Halkın çoğunluğu Müslüman olan bir ülke oluyor. Ama ne oluyor? Şey olmuyor yani. Hı. Önemli olan yani pek çok ülke gibi. Ee, ölçü, çünkü sen eğer gücün elindeyse Müslüman olarak İslam'la hükmetmen gerekir. Ölçü budur. Güç diyen yani senin elinde değil başka birinin elinde demek. Eee Selaksı gene diyor ki, ülke İslam kanunlarının uygulamasıyla Müslümanların ülkesi olur. Ee, gene Hanbelilerden Kadı Abu Yağda diyor ki, İslam kanunlarının değil küfür kanunlarının yürürlükte olduğu her ülke küfür ülkesidir. Darül Kofurdur. Ee, başka bir şey de diyor ki, alim de diyor ki, Darül Harbi dinini açıkça yaşamaktan aciz olan kimseye hicret farzdır. Ee, Darül Harp ise küfür kanunlarının yürürlükte olduğu ülkedir. Yani buradaki ölçü kimin hükmettiği? Şimdi bu biraz sonra bir da göreceğiz. Ülke hakkında verilen hükmün illeti. Yani bir ülkenin Darül İslam'a Darül Harp olmasının, Darül küfür olmasının sebebi nedir? Yani neye bakılır diyor. Dediğimiz gibi burada birincisi güç ve üstünlüktür. Yani e, Ebu Yusuf, İmam Ebu Yusuf, Ebu Muhammed diyor ki, çünkü bir bölgenin bize veya onlara nispet edilmesi kuvvet ve üstünlük itibaridedir. Sözleri buna delalet eder. Herhangi bir kafirin bir ülkeyi işgal etmesi fakat burada İslam hükümlerinin yürürlükte kalması durumda buranın darül İslam olacağı meselesi kafirlerin İslam ülkesini işgal etmeleri durumunu konu alan bölümde ele alınacaktır. Yani burada diyor normalde e, Kafirler İslam ülkesini ele geçirseler de oradaki İslam hukukunu kaldırmasalar ne olacak ona ileride değineceğiz diyor. Ama bizi ilgilendiren şey burada kim otorite kimde güç kimde yani kimin borusu ötüyor. Bu kim kimin elindeyse ona aittir. İkincisi de daha önce de dediğimiz gibi ülkede tatbik edilen hükümlerin türüdür. Bu da kendilerine nakilde bulunduğumuz diğer alimlerin sözlerinde de değinmiştik diyor. Dikkat edilirse bu her iki sebep de tek bir şeye dönüktür. Ki bu da ülke hakkında verilecek olan hükmün illetidir. Bu iki sebep arasında herhangi bir zıtlık yoktur. Çünkü üstünlüğün bulunması ve hükümlerin uygulanması birbiriyle bağlantılıdır. Kişi ancak emretme veya saklama yetkisine sahipse üstün sayılır. Emretme veya saklama üstünlüğün ve otoritenin en önemli göstergelerinden ikisidir. Müslüman bir yönetici İslam hükümlerini uygular. Aksi halde zaten Müslüman sayılmaz. Kafir yönetici ise küfür kanunlarını uygular. Bundan dolayı bir ülke hakkında verilecek olan hükmün illeti orada uygulanan kanunların türüdür. Ve bu o ülkede üstünlüğün kime ait olduğunu gösteren şeydir. Yani aslında güç ve üstünlük birinci madde diye saydık. İkincisi uygulanacak hüküm dedik. Bu ikisi aslında dediği gibi çok farklı bir şey değil. Yani Şimdi diyelim ki siz bir yerde gücü ele geçirdiniz. Orada kendi inancınızı uygularsınız. Başka bir inancı uygulamazsınız. Yani hiç kimse de ya işte ben buraya ele geçirdim ama işte ya olsun başka bir şeyi uygulayalım demez. Ancak belli siyasi veya e, askeri taktikleri yoksa. Genel olarak böyledir. E, nedir? Güç, üstünlük aynı zamanda hükümde de açığa çıkan bir şeydir. Bizi burada ilgilendiren şey bir yerin İslam ülkesi veya küfür ülkesi olması açısından <gülüyor> uygulanan hukuk sistemidir. Hukuk sistemi neyse odur.